Almanya'nın Saksonya eyaletinin nükleer atıklarını Rusya'ya gönderme kararı Rus muhalefeti ve çevre örgütlerince tepkiyle karşılandı. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği karşısında muhalif Yabloko Partisi tarafından düzenlenen eylemde yüzlerinde gaz maskesi bulunan onlarca kişi Alman federal hükümetinden Saksonya eyaletinin Rusya'ya nükleer atık göndermeye ilişkin kararını iptal etmeye çağırdı. Açtıkları Rusya haritası üzerinde zehirli radyoaktif bölgeleri işaretleyen eylemciler, ''Nükleer atık mı?'' ''Teşekkür ederiz, İhtiyacımız yok.'' dedi. Yabloko Partisi Başkanı Sergei Mitroin ise açıklamasında ''Rosendorf Araştırma Merkezi'nin Novo Urags bölgesinde 951 vagon nükleer atık gönderme planını protesto ediyoruz. Ülkemiz zaten nükleer atık çöplüğüne dönmüş durumda. Bir taraftan orman yangınları da sağlığımızı tehdit ediyor. Bu durumda ulusal güvenliğimizi tehdit eden yeni nükleer atıkların Rusya'ya girişine izin vermeyeceğiz.'' dedi. Türkiye'nin Rusya ile yaptığı nükleer anlaşma ile Türkiye nükleer tehlikeyi ülkeye sokarsa üreteceği radyoaktif atıklarında Rusya'ya gönderilmesi planlanıyor. Unutmamak gerek biz göndermeyi becersek dahi bundan olumsuz etkilenecek. Yine insanlık olacak. Ruslar protesto edecek. Sonunda Türkiye'de kansere neden olan asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulması yasaklanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Asbest'i tamamen yasaklayan yönetmelik değişikliğini başbakanlığa gönderdi. Böylece daha önce kısmen yasaklanan asbest kullanımı tamamen yasaklı hale geliyor. Yeni uygulama ile Avrupa Birliği ile de tam uyum sağlanacak. Yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren tüm asbest türlerinin çıkarılması, herhangi bir ürünün üretiminde kullanılması, asbest içeren tüm ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. Asbest, solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Yunanistan'da Batı Nil virüsü WNV nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yunan basını ülkede hızla artış gösteren vaka sayısının da 92'ye çıktığını duyurdu. Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciddi kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtileri olan virüsün özellikle bazı sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaştığı açıklandı. Bunun dışında kan yolu, organ ve doku nakilleriyle de bulaşan virüs ilk defa 1937'de Uganda'da tespit edildi. Tropikal ve sıcak iklimlerde görülen virüse en çok Afrika, Batı Asya ve Orta Doğu'da rastlanıyor. Virüsün son yıllarda Kuzey Yarı görülmesi küresel iklim değişikliği, sivrisinek üremesini kolaylaştıran aşırı sıcaklar, yüksek nem ve yağmurlarla açıklanıyor. Manisa'da da son 12 gün içinde hayatını kaybeden 6 kişinin rahatsızlığının, Yunanistan'ı kasıp kavuran Batı Nil Ateşi adlı viral enfeksiyonla benzerlik göstermesi kentte tedirginlik yarattı. Hastalardan kan idrar ve beyin omurilik sıvısı örnekleri alınıp incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzı gönderildi. İklim değişikliğinin sağlık boyutu ölen insan sayısı artınca pek yakında gündemimize daha da çok girecek. Petrolü, kömürü yakarken, nükleere geçit verirken sağlık masrafları ve kaybolan yaşamlar hesaba katılıyor mu dersiniz? İngiliz bilim adamları yeşil sebzelerin yoğunlukta olduğu bir beslenme biçiminin diyabet riskini düşürdüğünü belirledi. Diyabet ve benzeri hastalıkların önlenmesinde ve ilerlemesinin durdurulmasında Beslenme, sebze ve meyve tüketiminin önemi vurgulanırken, kabak, brokoli, karnabahar ve ıspanak gibi yeşil ve lifli sebzelerin belirli diyabet tiplerini önlemede özellikle yardımcı olduğu saptandı. Önemli bir bilimsel tıp dergisi olan British Medical Journal'a göre günde 1,5 porsiyon yenen yeşil sebze ikinci tip diabeti %14'e kadar önlemeye yardımcı oluyor. Araştırmayı yapan ekip şu anda yüksek diyabet riski taşıyan insanların ıspanak ve lahana gibi yeşil sebzelerin tüketimini artırarak diyabete yakalanma riskini azaltıp azaltamayacaklarını öğrenecekleri bir araştırma yapmayı planlanıyor. Ancak kişisel sağlığımızdan belki daha da önemlisi sebze ve meyve yemek ve özellikle organik ve ekolojik tarım ürünlerini yemek gezegenin sağlığı için önemli. Et ürünlerinin iklim değişikliğine neden olan karbon ayak izi sebze ve meyve ve tahıllardan çok daha fazla.